Allah istemezse e, yaprak düşmezmiş. Allah istemezse hiçbir kimse e, başkasına ne zarar ne de faydada bulunabilirmiş. Bunu biliyoruz. Eee Peygamberimiz e, mezarlıktan geçerken demiş ki buradaki insanların bir kısmı ya da çoğu hatırlamıyorum nazardan e, buradalar demiş. E, ben bir şey yaptım ve bu konu beni çok fazla üzüyor. Yaptığım şeyi anlatayım. Benim kızım üniversite sınavına giriyordu bu sene. Evet. E, ben e, internet yoluyla e, 40-50 tane böyle çok e, eski tanıdıklarım, yeni tanıdıklarım. Bunlara e, Pazar günü saat onda sınav saati Dedim ki e, Allah rızası için kızım şu şu e, Üniversite sınavına giriyor üç tane ayetler kürsü okuyabilir misiniz Dedim evet. e, İşte ben erken evlendim Kızım çabuk oldu Bazı kişiler şey diye döndüler Ve bu yazdığım kişiler çok e, 40-50 kişi Kimisinin çocuğu olmuyordu Kimisi e, evlenmemişti Hani ben bunları hiç düşünmedim e, Duayla durur dünya ya Allah dua üzerine Kurulu der ee, Öyle ya hemen o saatte Kızım şu anda üniversite sınavında 3 ay terkçisi okuyabilir misiniz dedim Benim kızımın durumu çok iyiydi Fakat e, oldukça Kötü bir sonuç aldı Hiç hiç daha önce almadığı bir notu aldı e, Ben de Kendimi suçlu hissediyorum Acaba tam o saatte o kadar kişinin Nazarını kızımın üzerine çekmiş Olabilir miyim Evet. Ee, hani bilsen ki Allah'tan geldi, başım gözüm üstüne ee, Allah e, mutlaka içinde bir hayır vardır, onu otun kötü olması. Kendimi suçluyorum. Acaba nazar mı çektim çocuğumun üzerine ee, de hani e, bu konuda beni misiniz? İnşallah içinizde. hocamıza yöneltelim efendim, kızınıza da başarılar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet Şimdi ayıracağım. Ayşe Hanıma e, şunu söyleyelim ki. Allah istemeden hiçbir şey olmaz. es Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Es-sübhe. "Me asabe min musibetin illa bi iznillah." Allah izin vermeden hiçbir musibet insanın başına gelmez. Evet. Yani o zaten başta söylediklerini biz bunu kabul ediyoruz. Doğru dedi. Allah izin vermeden ağacın yaprağı bile düşmez. Bizim gözümüz bile kıpırdamaz. Nefes bile al alamayız. Yani Müslümanın böyle inanması farzdır. Kare Kerim kesin olarak bunu bildiriyor. Şimdi diyor ki ben 40 bir kişiye işte kızım üniversite sınavına giriyor. Buna AYT kürsü okuyun dua edin dedim de kızım üniversite sınavı iyi geçmedi. Acaba kızıma nazar mı değmiş olabilir? Evet. diyor kendisini suçluyor. Efendim kendisini hiç suçlamasın Ayşanım. Kızını 40 40'lı kişi o anda görmedi ki. Nazar görmeyle ilgili bir şeydir. Yani daha çok Nazar zaten bakma demek. Nazar işte. bakmak demek, evet. el ayndır Peygamberimiz. el aynu u Hakkut. Nazar demek, haktır diyor. Evet. Yani siz birisine bakarsınız şöyle, çok yakışıklıdır. Mesela nazarınız diyebilir, karşısındaki insan bundan etkilenebilir. Veyahut da çok başarısından bahsedersiniz, hı hı. ona haset eder, nazar eder, ondan etkili olabilir. Şimdi efendim, bizim insanlarımız, aziz kardeşlerimiz, Müslümanlar, dua, e, kelimesini, kavramını tek taraflı anlıyorlar. Efendim bir kuşun iki kanadından birisi kırık olursa uçabilir uçamaz. mi? Uçamaz. Efendim uçağın iki kanadından birisi olmazsa uçamaz. İnsanın iki ayağından birisi olmazsa yürüyemez. İki gözünden birisi olmazsa tam göremez. Tam göremez. Dua iki kısım ayrılır. Birisi sözü dua, birisi fiili duadır. Bu kuşun iki kanadı gibidir. Evet. Bunlardan birisi eksik olursa, yani uçar ama zor uçar. Şimdi, e, önce fiili dua, sonra sözlü duadır. Fiili dua şu. Şimdi e, Ayşe hanımefendinin kızı üniversite sınavına girecek. Şimdi siz çalışacaksınız, çalışacaksınız, usulüne uygun olarak çalışacaksınız. Tabiri caizse 25 saat çalışacak. Evet, günde 25 saat çalışacaksınız. Ben bunu çok kullanırıyor evet, yani evet. 25 saat niye diyorlar ki efendim günde 24 saat falan, 25 ne bu ki, çokluktan kinayıdır çok çalışacaksınız evet. yani. yani rakamsal olarak e, bunu zihinlere naklettirmek çok çalışacaksınız çok çalışacaksınız çok çalışacaksınız usulüne uygun çalışacaksınız efendim e, sonra da Allah'a dua edeceksiniz diyeceksiniz ya Rabbi emeklerimi boşa çıkarma çok çalıştım elimden geleni yaptım Beni muvaffak eylet diyeceksiniz. Adam diyor ki ben bu kadar çalıştıktan sonra ne diye dua edeceğim? Efendim siz Zaten emeğimin karşılığını alırım diyor. Diyor. E siz bu kadar çalışırsınız. O gün sorularınızı kaydırırsınız. O gün hasta olursunuz. O gün başınız döner. Zihniniz karışır. Değil mi? Ve me tevfikî illa billah. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Bir Peygamber'in dilinden. Benim başarım ancak Allah'ın lütfu ve yardımı iledir. Dolayısıyla e, biz e, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Cenab-ı Hak'tan da yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla bu kızımız çalışmıştır. Yani siz çalışmışsınızdır da, hani bu sınavda başarılı Olanki olabilir. olabilir. Bunu da bakın Fürgan Bey, bunu da yani benim kızım bu seneki sınavda aslında çok iyiydi, çok çalıştı, dua da etti, sözü dua, ben de ettim ama. Ee, iyi gitmedi sınavı. Deneme sınavlarına daha iyiydi. Efendim bunda da bir hayır var. Evet. El hayru fî ma vaka. Olanda hayır vardır. Yani belki bu sene girseydi başına bir sıkıntı gelecekti. Biz geleceği bilmiyoruz. Bir daha çalışsın. Bir de her şey nasip ile olur. Yani bir evet. de e, size nasip olmayan şeyi bütün gücünüzle orasanız elde edemeyebilirsiniz. Ama Müslüman la taknatu rahmetillahi Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz diyor Cenab-ı Hak. Müslüman ümidini kesen insan değildir. Daima ümit var olur. Allah hiç kimsenin emeğini zayetmez. ve elaysel insan la masa. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dünyalık veya ahiretlik. Kim ne için çalışırsa Allah onun karşılığını verir ama bugün ama yarın. Onun için bu Ayşe Hanımefendi kendisini üzmesin. Kızı inşallah bir daha seneye yüksek puan alıp çalışmaya devam etsin. Benim de dört tane kızım var. Bunlardan ilk sınavı, ilk girişinde sınavı kazanan da oldu. Kazananı oldu. İlk girişinde kazanamayıp ikincisinde kazanan da oldu. Mesela 4 kızımdan dördü de üniversite mezunudur. İkisi ilk girişte kazandılar, ikisi de ikinci girişte kazandılar. Efendim e, dolayısıyla bu kızımız da ikinci girişinde